Rabbin manasını bilelim. Allah Teala'nın Er-Rab bu isminin manası icat nimetiyle şu alemi var eden, imdat nimetiyle de var ettiği alemi yeşerten, yaşatan demektir. Rabb... kainat yok iken bunca kainatı, alemi yoktan var eden, yeşerten, yaşatan Kemale erdiren yahut kemalden noksanlığa gönderen Cebir olmaksızın ilim ve iradesiyle hükmünü icra eden kemal vasıflarıyla vasıflanan ve bu sebeple ibadete müstahak olan mabuttur. Yani tapınılmayı hak edendir. Rabbül alemler Errahman ismiyle icat ettiği canlıları rızıklarına Rızıklarını kendilerine iletir. Diğer ifadeyle avcıyı avına, avı avcısına iletir. Rabb Teala, Er ismiyle de ahirette sadece müminlere rahmet eder. İman ve salih amelleri sebebiyle cennetine sokar. Mâlikiyâ umid değil. Mükafat ve mücazat gününün hükümdarı ve sahibidir.